Hazırlayan ve sunanlar Tan Morgül, Bağış şerten ve İsmail Başöz. Evet merhabalar Açık Radyo'dayız. 94.9 Açık Radyo'da nasıl bir cümle içerisinde iki tane Açık Radyo kullanmayı becerdim. Libero'da diyecektim. Evet e, ikinci libero dönemi birazcık tabii e, saksak da ilerleyebiliyoruz. İlkinde çok şeydik değil mi? Çok resmi TRT ağzıyla. İlkinin başlarında canım öbürünün ondan sonra artık bu konu çıkarmıştık yani. Laçkılık, şeydi. Sonra dedik yeter gidelim artık bir dönem oraya verelim. Alp Ulagay konuğumuz. Hoş geldin Alp. Evet, Sayın Morgül hoş bulduk. <gülüyor> evet Alp birinci Libero döneminden zaten Libero'nun gediklerinden çok fazla muhabbet ettik beraber burada. Tek ikinci dönem Libero döneminde de. Konuşacağımız konuya daha var ama yine de seni bir çağıralım dedik. Biz gazımızı yedik geldik hafiften böyle bir İstanbul Kent Meeting Geleneksel, ben. geleneksel. G çok beklemiyorduk aslında çok gaz şenlikliydi, altı. şenlikliydi. Yine illa orada o su gaz e, topuna girildi. Neyse şu anda ortalık sakinmiş. Ee, özlemişsinizdir ama. Tek Yok ya onu ne söylenik ya. Yani <gülüyor> insanlar özledik de o gaz hikayesi, e, bir de bir stibitat atmış şey. Şimdi biz kimin polisinden gaz yiyoruz diye <gülüyor> <gülüyor> kafa karışıklığı <gülüyor> vardı. Evet neyse biz futbol. Konuşacağız. Ee, Dünya konuşacağız. Dünya Kupası'nı konuşacağız. Dünya Kupası'nın gruplarını, e, kültürünü, ekonomi politiğini e, konuşacağız. Çünkü bizim için Dünya Kupası e, çok Fiştirak. değerli. Evet yani. Bir tarafta evet. Endüstriyel Futbol falan çok diyoruz ama Dünya Kupası'na kıyamıyoruz tabii. Bu kadar e, güncel futbol konuşuyorum. Gerçi güncel değil tabii. <gülüyor> Kaç ay? Altı ay var. İşte, oradan yıkıyoruz. <gülüyor> Olsun güncel de Dünya Kupası e, gruplarının kuralları çekildiği için güncele e, dönmüş olduk. Ama dediğin gibi Dünya Kupası, festivali evet. ayrı bir şey. Üstelik ben kişisel olarak ulus, ulusal maçların olmaması gerektiğini falan düşünen bir adam olmama rağmen... E, ...ulusal futbol maçlarının uluslararası, ulus, uluslar arası futbol maçlarının en e, top... Tap noktası. Evet evet. 4 yılda Dünya bir... Kupası festivali hepimiz için ayrı bir şey herhalde. Hayırlı olsun dememize daha var ama. Evet Alp önce şeyle başlayayım. İlk Dünya kupan. 1934. <gülüyor> <gülüyor> Anladım mı diyorsun? Sesi de yaşlı gösteriyor ama hakikaten yaşlıymış o. 98 yaşındaki. Kumda. 30 değil mi ya? <gülüyor> 82 yani birkaç maçı böyle az hatırlıyorum. Ama hani sportif açıdan değil de. Hani o maçtaki Şamata. gol birkaç isim. işte meşhur İtalya-Brezilya maçı. Çünkü bir misafirlikteydik. Herhalde hafta sonuna geliyor. Onu ki cumartesi. Onu hatırlıyorum. Fransa'yı hatırlamıyorum. Ateş bastığını hatırlıyorsun 82'de. İta İtalya-Brezilya maçında. Ya ben tabii Brezilya taraftarı olarak böyle bir sinir, öfke vesaire... <gülüyor> Ee, finali hatırlıyorum biraz. Fransa'ya hep katılamıyorum o kupadan. Yani İtalya çok aklımda. Ee, Final maçı aklımda. Çok doğru dedin hakikaten. Hı -hı. Ben de mesela Fransa aklımda 82. hatırlayın ki 73'lüyüm. Sen kaçtıydın? Ben 3'ye Stavof'am tabi. O zaman 5-6 yaşında bile değilim ben. ben... Normal. Ki 82'deki e, ciddi bir Maradona izlemek için bile o yaşta onları değerlendirmişim. Maradona izlemeye oturmuştum. Brezilya maçında kırmızı kartı görünce de çok üzülmüştüm. Aynen İsmail'in de hatırlattığı gibi İtalya-Brezilya maçında da. Ağlamıştık çünkü benim açımdan dünya kupalarının gördüğü ki 82'den beri gördüm. Çok da bir şey değil ama belki onları da konuşuruz. Gelmiş geçmiş en iyi kadrolardan biriydi herhalde değil mi Brezilya kadrosu? Yani birkaç ülke için bence unutulmaz bir kupa. Bir Brezilya için kaybetmelerine rağmen hala o takım... Muhteşem kaybeden. Yani kupayı kazanamayan en iyi takımlardan biri diye adlandırılıyor ki finale iki maç kalı eğlendiler. Yani evet, finalde tabii. kaybetmediler. Hani Macarlar gibi... 74 Hollanda'sı, Hollanda'sı gibi, gibi finalde hani şanssızlık dereye vurdu girdi de değil. Finale iki maç kala eğleniyorlar ama öyle bir iz bırakmışlar ki. Brezilyalılar unutamadı. İtalya tabii unutamaz o takımı. Ee, Şampiyon olduğu için çünkü yani, takımı değil hı. de Rossi'yi unutamaz sanki. Ben, yok takım da İtalyan takımı ya, hala da Hala öfke var ya. Tardelli, Atobelli, Shirea, De Gomi. Aslında ilginç hikayem. Bugün tekrarlanmayacak bir hikaye. İtalya'nın hikayesi. Yani oradaki Teknik direktör Beazzot'un gösterdiği sabır bugünün futbolunda artık olmaz. Yani <gülüyor> e, çünkü bence o takımı kurmuş 82'de. İdeal herhalde bence İtalya tarihinin en iyi takımıdır o. Tamam. Her mevki açısından tek tek bakarsak yani Shireyası, Gabriñsi, Conti. Contisi, Zofu, Tardellisi ile Gentili saymaman hoşuma gitti ama. E, Kasap Gentili. Yani o formatta o da Gentile de belki sayılabilir. E, ama bir de golcüsü eksik ve Malum Rossi. Dünya Kupasından 3 ay önce özel izin transfer izni çıkarıp Rossi Juventus'ta maç oynasın diye çünkü şikayetten ceza almış şeye çağırıyor yani ligde birkaç maç oynasın sonra mil takıma çağırıyor ama 4 hmm. maç sabrediyor 4 maç gol yok Rossi'den evet, evet. bugünün futbolunda hele böyle bir iddialı takım hele dör, Dünya Kupası'nda 4 maç oraya kadar ilerleyeceksiniz ama San gol atmayacak ya o ülkenin medyası zaten şey yapar. E belki 2002 Türkiye'si olabilirsin yani o güneş Hakan Şükür'e sabık açısından. E, ama hem oyun açısından mecburduk. Benim bahsettiğim daha iddialı medyası çok kuvvetli ülkelerdi. Yani. O sene İtalya'nın zaten grup elemelerinde 3 beraberlik çekmiştim. Unutmayın tabii. tabii hiçbir galibiyet almadan 3 puanla evet, e, evet. finallere çıkıp şampiyon oldu. Seneden ya bu arada ne? şey garip mesela bu ilk defa olmuyor yani şu anda yaptığımız muhabbet. Yani Dünya'nın Kopası muhabbeti başladı zaman 82 özel olarak bir muhabbet e, Bizim edilmiyor. yaş kurbanı biraz çok iyi. Ha gelmiyor. şimdi onu soracağım ha. Yani Her muhtemelen galiba, 20 yaş büyük birisi işte 74'ü sayacaktır. <gülüyor> ee, o kadar tüm... büyük değilimdir. <gülüyor> Ama bu arada bir dakika 82 galiba iyice televizyonların da yaygınlaştığı bir tabii dönem. Tabii. Tabii. Yani bu kadar evet. 70 o kadar ver. yaygın değiller herhalde. Türkiye'de, Türkiye'de evet. değildir ama. Türkiye'den ya, bahsediyorum. Yani Türkiye'nin 74'te televizyon yayını var. Dünya Akbası'ndan yayın i̇şte İsmail zaman. ilk izlediği televizyon programı. 72 yani. Olimpiyatları çünkü. ilk yayınlanan şey 1972 mini Olimpiyatları. Türkiye'de naklen yayınlan büyük etkinlik. Benim tanık olduğum ilk televizyon programı Hollanda e, Batı Almanya e, finali. 74 finali. ...yani Hollanda'nın hakikaten şiir oyunu o zaman... ...ve o oyuna 7 yaşında bir adam olarak... ...o yaşında o oyuna taraftar olmuşken... ...hakikaten o zamanın sevimsiz Almanyasını... ...ki bunu belirtmek durumdayız <gülüyor> hakikaten... Evet. Ba ...Bağış da Dünya Kupası e, kitabında... ...Almadan nefret etmek üzerine teorilerini yapmış haklıydı... ...fakat Şimdi, 2002, 2002 o değil mi? Evet. Yani bu kitabın Kitap, basını... E, evet 2002 Dünya Kupası'na yetişmek için... ...2002'nin yazına yetişmişti. E, yani seyrettiğim ve... İlk seyrettiğim finalde üzüldüğümü hatırlıyorum. Yani çünkü Hollanda'yı tutmuştum. Alpe dönelim o zaman yine. Herhalde muhteşem kaybedenlerden biri de e, Hollanda takımı 74. Ya, tabii sonradan izlediklerim ve okuduklarımla ben. Tabii hani tabii, biz... tabii. Canım ee... benim, Ben bir yaşındaydım sonuçta. Evet, yani Paylanlıktan yuva sempati. Herhalde final maçında ben hmm, tamam izlemiş olabilir miyim sonradan mı? Olabilir. ya Uzun bir bölümünü. Yani şey olarak da. Oyuna öne var. geçmeleri daha Almanlar topa değmeden maçta öne evet. geçmeleri. İkinci yarıda herhalde 5-6 çok net fırsat ve Mayer'ın hakikaten iyi Sep Yani çok e, Mayer, böyle bir dünya pasif finalinde ender görülebilecek bir kaleci, kaleci performansı. Performans. E, ciddi kurtarışlar yapıyor. Yani belki hani birkaç santimle e, maç uzatmaya gidecek, Hollanda yine çevirebilecek. Öyle bir ikinci yarı benim e, gördüğüm. E, Ki bir sene sonra şey... ...bir sonraki Dünya Kupası'nda yine finalde oynuyor... ...Arjantin'deki finalde 78'de... E, ...ki Haldan'da... en önemli yıldızları yok orada... ...Evet e, Kovif yok... Evet. ...Neskens var ama galiba... ...Neskens'in olması lazım... ...şimdi aslında şöyle bir özet evet, vereyim... E, ...yani 30, 1930'da başlıyor kupa... ...42-46'da oynanmıyor... Dünya, e, ...İkinci Dünya Savaşı yüzünden... Uruguay iki kere alıyor... E, ...İtalya dört kere... E, ...Batı Almanya üç kere... ...Almanya olarak hiç kupaları yok... ...Brezilya beş kere... ...Arjantin iki kere... İngiltere, Fransa, İspanya bir kere alıyor. Ama şöyle önemli bir istatistik var. Kupanın en başarılı takımı hangisi istersek. Almanlar. 7 tane finalleri var. Hoş, yedi finali var. Brezilya'nın da 7 finali var. Ama birincilik, iç, ikincilik, üçüncülük, dördüncülük klasmanında baktığımızda bu e, başlıkların toplamında Almanlar 12 kere. Peşinden Brezilya 10 kere geliyor. Dolayısıyla Almanya hakikaten herhalde bir kupa takımı. Almanya, Brezilya, İtalya. Şimdi Brezilya'yı şey yaparsak Avrupa'da Almanya ile İtalya'nın ciddi bir hegemonyası e, var. Boşunuz de, değil değil mi? O bütün e, neydi o? Sen daha hatırlıyorsun. 22 e, kişinin topun peşinde koştu. Yine lafı o. Şimdi kendisini anacağız zaten. E, 90 dakika süren 22 kişinin oynadı ama sonunda Almanların kazandığı oyun. Brezilya ile Almanya'yı ben biraz başarılı olarak eşit görüyorum. E, 1950'den 2002'ye kadar mutlaka ikisi bir finalde vardı. Yani ikisinin de olmadığı bir final yok. ...1950'den 2002'ye kadar. 2006 ilk final. İkisinin de olmadığı. Ya Ciddi biri var mi? ya biri var. Ee, yani finalde diyorsun Finalde. Hani? Finalde. Ya Brezilya ya Almanya vardır. 2002'de ikisi birden var. Evet. Ee, 2002 finalinde. O kadar etkin ve başarılılar. 2006'da... ...ikisinin de olmadığı ilk final vardı. 50 öncesini hariç tutuyorum. 50 öncesi zaten enteresan. Çekler var, Hı. Macarlar var. Finalde oynuyorlar. Çeklerin iki tane kaybı var galiba. Bir de 62 var. 62, 62, 62 Brezilya'ya. Macarlar, o Macarların Macarlar. iki, iki tane evet. kaybetti finalde. Onlar da yani o dönemin için önemli takımlar. Her açıdan çünkü bunlar ufak ülkeler. Yani evet. Ama Orta Avrupa futbolunun gücünü gösteriyor. Yani Avusturya belki finale gelemeyen bir Orta Avrupa ülkesi ama 1960'lara kadar dünya futboluna zaten antrenörleriyle de yön vermiş bir Bölge Orta Avrupa yani Eski Çekoslovakya Macaristan ve Avusturya Çok başarılar hakikaten o nüfusla Şey çok olan Avrupa üstü... ama Sovyetler çok kötü Yani tarihine baktığın zaman Bir tane dördüncülükle 66'da mi? yarı finalleri var ee, Oradan herhalde e, üçüncülük maçı oynadılar Onda da dördüncü mü oldular, üçüncü e, oldular emin şeye, Yarı finalde Almanya yeniyorlar galiba Sonra arada zaten katılamıyorlar Herhalde en işte 82-90 arası onların evet. onlardan en büyük bir Di beklenti. Dinamo Kiev olduğu dönemler. 82'de ikinci turda işte o Polonya Belçika'lı grupta herhalde o Bonyekli Polonya. Ha, onunla geldi. Sümekleri ama... saftışı bıraktı. 86'da da işte bir ilginç maç vardır. Belçika 4-3'lük. Hmm. Uzatmada biten ama böyle ofsayt şüpheli gollerin atıldığı. 86 ya. köle Kolemansak'ın 5 beş... ee, Evet ya Belçika'nın Şimdi geleceğiz yine o yere. Hmm. Belçika şu anda tekrar sanki bir geçmişe Göz kırpacak bir şey dinamizm yakalamış gibi. Bu arada bu listede en ilginç takım aslında Uruguay. İki tane kupası var. Şu anda Uruguay'ın işte başarılarından söylediklerken ben hani bundan yıllar önce de şaşırdım çünkü biz Uruguay'ı hiç böyle başarılı üst yukarılara oynayan bir takım olarak görmedik. İlk Dünya Kupası organizasyonu da 1930'da Uruguay'da yapılıyor. Ondan önceki futbol yarışmalarının olduğu tek mecra Olimpiyatlar. Ondan önceki iki Olimpiyatı futbol şampiyonu Uruguay. Bu yüzden Uruguay'a veriliyor. Ben, benzer bir takımda oynuyorlar zaten. Olimpiyat'taki takım Dünya Kupası şampiyonu oluyor. Çünkü o zaman Uruguay'da herhalde profesyonellik yok. Olimpiyat amatör takım. Hmm. Gitmiş ama onlar zaten Dünya Kupası'nda da herhalde. Bu arada Ur Uruguay'daki o şampiyonaya zar zor Avrupa'dan dört takım 4 takım. takım katılabiliyor değil mi? Stavio, Romanya, Fransa, Belçika. Büyük bir davetler, zorlamalar tabii gemiyle yani. olur. Gemide antrenmanlar yapılıyor. 3 hafta sürüyor yolculuk yani. <gülüyor> Bir dakika ya Almanya, İtalya yok mu? Yok. 32 tane şunu? Ee, Belçika, Romanya, Yugoslavya ve şey Fransa. Nediriz? Fransa. Fransa, Fransa. Bu kadar. Yugoslavya, Romanya gidiyor. Evet, Yugoslavya yarı finalist zaten. Ee, garip bir sistem zaten. Dörtlü grup oluşturuyorlar ama her grupta dört takım yok. Dört grup birincisi yarı final ne oluyor? Altı bir bitiyor yarı 1930 finale. ilk Dünya Kupası'ndan bahsediyoruz şu anda. Güney Amerika'da Uruguay'da oynuyor. Bu arada 30'daki Yugoslavya nasıl bir Yugoslavya Onu da biliyorum. Yugoslavia'ydı ama ismi değil mi yine? Yani. Yugoslavya geçiyor. Çünkü şey daha Tito Yugoslavia'sı hmm. olmamış. Evet yani Kızıl Yugoslavya değil, değil ama Hırvatistan, Slovenya dahil mi sınırı herhalde? İşte. Dahildir çok. Hırvatistan ayrı şeyi olabilir. Neyse. <gülüyor> ee, şimdi önümde sekiz tane grup var. Bir şarkı arası e verelim. Ondan sonra Banan grubundan, üzerinden devam ederiz. Ee, parçalarımızı artık Bayış kaydoyu hazırlıyor. Alp. O videosu futbol şarkıları koleksiyonu var. Besteler de yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> güzel, güzel. Tek söylemiyor Allah'tan. Ee, ama yani memleketim ve bence Avrupa'da önemli bir futbol koleksiyonerliğinde ancak delilik zaten bu tip işleri yapmak, Bayış uygun şeyler. Neyse Bayış'ın seçtiği parçalardan gideceğiz. Loni Donagundan dinleyeceğiz. İlk parçamız World Cup Willi. There's a football fella, you all know his name, and the papers tell us he's in the hall of fame. Wherever he goes, he'll be all the rage, 'cause he's the new sensation of the age. Dressed in a king of tested man, fight him. Evet, e, Libero'dayız. 94.9 Açık Radyo'da Lonnie Doring'ından dinledik. World Cup Veli. E, Dünya Kupası'nı konuşuyoruz Alp Bulagay'la. E, Alp e, bir taraftan da e, işin e, görsel e, bizim gibi futbol severler. Hadi Eduardo Galeanun deyişi futbol dilencileri için bir şölen, e, ciddi bir şölen olsa da Dünya Kupası. Ö öte taraftan da akıt tarafında ciddi bir ekonomi politikası olan e, ...büyüyen futbol endüstrisinin en önemli alanlarından biri. Ama bir taraftan da e, ulus futbolları e, başka türlü alanlara evriliyor. Hala devam ediyorlar. Ama çok ayrı ulus ekollerinden sanki bahsedilemiyor artık. Daha fazla birbirine benzeyen futbol biçimleri. Yani kıta ekollerinin dışında. Yani i̇kiye bölersek bir bu e, dünyada futbol daha mı çok artık... Birbirine benzenen şekilde oynanıyor. Kıta ekolleri şey olmadı. Öte taraftan da işin e, yapısal boyutu. Kupanın geleceğini nasıl görüyoruz Nereye doğru gidiyoruz? Yani kupanın biraz geleceğinden bahsedelim. Yani 30'lar 50'ler tamamen böyle bir zanaatkar dönem diyelim. Yani <gülüyor> kupaya katılım neredeyse gönüllülük şeyiyle oluyor esasıyla. Yani 19... İsteyen gidiyor yani. E, 1930 50 tam öyle Güney Amerika'da olanlar. Yani Türkiye 1950'ye katılmak geldiği halde gitmiyor mesela eee gitmiyor? Evet yani Avusturya çekiliyor. Türkiye Suriye'yi yeniyor elemede 7-0. Çok masraf olur diye o zaman hükümeti göndermiyor herhalde. 50 mi? 50 seçim olmuşum bilmiyorum ya. Demokrat Parti iktidara gelmişim. Tam Kaçımayabilir de o fırsatı Demokrat e, Parti Aslında. Hesaplayamadım. Yani tabi Dünya Kupası ne bugünkü Dünya Kupası Aynı değil. Tabi tabi e, Tanıtım imkanı falan. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani En yoksul ülke bile Gitmek Ne için? yapar? Yani eğitim okulları kapatır Gönderir o takımı. <gülüyor> Dünyada Kupası. öyle bir durum Hani bu doğrudur diye söylemiyorum e, Yani son 40 yılda ise Bu iş tamamen dönüştü. Yani dünya sporunu Dönüştüren 3 isimden Bahsedilir. Bunlar böyle bir e, Üçlü. Juan Antonio Samaranç Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin 1980'den, e, 2001'e kadarki başkanıydı galiba, 1974'ten 1998'e kadar da FIFA Başkanı olan Brezilyalı Jao Havelange ve Adidas'ın patronu Horst Dassler. Bu üç isim dünya sporunu profesyonelleştiren ve bu büyük organizasyonları bir para makinesi haline getiren üçlü dünya akbası ve olimpiyatlarda bunun en önemli iki ayağı tabii. Adidas güzel bir örnek oldu. Çünkü biliyorsun şunu da bilgiyi verin. Ben onunla ilgili bir yazı yazmıştım. Kupanın yani bilinen tarihi mi diyeyim artık ne. Top hep Adidas topu olmuş. Zaten ayrı bir bilim oldu onlarda o topu yürütmek. 1970'ten beri resmi anlaşması var FIFA'nın. Anlaşmayı bir ay an önce 2030'a kadar uzattılar. Ha, güzel Adidas. 17 yıllık. 17 yılda batı ölçülerinde bile uzun sayılabilecek bir 94 süre. kupasında da hakemin düdüğü hariç her şey Adidas'mış Sağdaki Galiba formalığın hepsinde mi kapmışlardı? Ne yapmışlar? Adidas düdük yapamamış mı? Vallahi Neyse. yapamamış. Enteresan. Tüm takımlar iyidir herhalde ama tabii top, hakem kıyafetler, yani demek i̇şte. resmi organizasyonla bağlar şey şey. Top bir bilim Hı. oldu onlar Aynı bir Hı, propaganda tabi. ile geliyorlar. Tabi. Evet. Bambaşka bir şey dönüştü. Tabii böyle olunca bunun getirdiği kazanç da başka. Özellikle FIFA'ya. Ama bu organizasyonun düzenlemenin maliyeti de yüksek. Yani şimdi... Brezilya dünyanın zengin ülkelerinden biri değil. Yani toplam, Gelişen toplam gayri safi yurt içi hasılası yüksektir tabii nüfusundan dolayı. 190 milyonun üzerinde bir nüfusu var. Herhalde dünyanın kaçıncı bir ekonomisi? 6-7 o civardadır herhalde. Daha stabil bile <gülüyor> bu oyu yani Son 15 yılı da büyüyerek geçirdi. E buna rağmen kişi başına geliri orta düzeyde olan bir ülke için büyük masraf. 13 milyar dolar. Üstüne bir de olimpiyat yapıyor Brezilya. 18 milyar dolar da oranın mevzu Zaten birçesi. sokaklardaki geçtiğimiz aylarda sokaklardaki ayaklanmalarda da karşı çıkılan bir noktaydı zaten. E hala çok ciddi şekilde evet. devam ediyor. yani Türkiye'de biraz ayakkabı kutusu gönderirsek belki yardım etmiş olabiliriz. <gülüyor> evet aslında o mevzuya değinmek lazım. Ayakkabı kutusu değil. Ee, Brezilya'daki <gülüyor> rahatsızlıkları çünkü São Paulo'da başlayan gösterilerin e, gezi direnişiyle eş zamanlı biraz daha sonra başlayan gösterilerin en önemli temalarından biri Dünya Kupası organizasyonunda aynı zamanda protesto edilmişti orada. Çünkü ciddi bir e, bütçe ayırdı hükümet. Ve o bütçenin eğitime ayrılmasını, başka sağlık alanına ayrılmasını talep ediyordu göstericiler. Ya bu Aslında temel bir hak. Yani çünkü dünya akbası ve olimpiyat düzenlemek toplumsal açıdan öncelikli bir konumudur. Bence değildir. Çünkü bu bir eğlence sektörü. Onun Aynen. bir parçası. Yani eğitim, sağlık, adalet, çevre, iletişim. Bunlar çok daha öncelikli şeyler vatandaşlar için. Her ülke için konuşuyorum. Yani bu ABD için de böyle. Brezilya için de. O yüzden hani paramız buraya harcansın mı mı ama belli ki bu şeyler nasıl diyeyim? İlla isyan demeyelim ama itirazlar ülke ekonomisindeki büyüme biraz yavaşlayınca ortaya çıktı. Hmm. Çünkü 10 yıl çok iyi büyüdü. Özellikle Lula döneminde işte petrol vesairenin de etkisiyle Brezilya ekonomisi. Şimdi biraz büyüme yavaşlayınca belli ki paylaşımda bir sıkıntı var ve bu tabii geniş halk kitlelerine de yansıyor Brezilya'da. Ve şimdi paralarının iki büyük organizasyon için 30 milyar dolardan evet, fazla evet. bir rakamın Olimpiyatlar harcamaya yani. tabii harcanmasını pek istemiyorlar ve olimpiyatlarla ilgili ciddi sıkıntı var. E 2016 Rio Olimpiyatları ne kadar kalmış? 2,5 yıl mı oluyor? Evet. 2,5 yıl. Bütün tesislerde geriler. Yani Uluslararası Olimpiyat Komitesi panikte. F ve bu durumun İstanbul'a olimpiyat verilmemesinin verilmemesinde yol açan faktörlerden biri olduğu da söyleniyor. Yani tesisin henüz tamamlanmamış olduğu. Şöyle yani bu gelişmekte olan ülkeler grubundaki ülkelere verirsek Biraz riske giriyoruz bu büyük organizasyonları. FIFA daha yeni şeyi uyardı. Aralara kadar stattan yetiştirilmesi konusunda hmm. e, yeni izlemiştim e, BBC'de e, gördüğüm bir haber. E, Brezilya'yı uyardı. Yani aralara kadar yetiştirin yetiştirildi. Peki bu 30 milyon doları milyar, milyarı milyar. E, harcayacaklar. Kazanmıyor mu bir ülke? bu Kazanmadığı bir şey ne, niye girer? E, şöyle yani olimpiyatlar ve dünya kupasının getirdiği sportif gelir. Bu da nedir? Televizyon yayınakları küresel olarak artı sponsorluk gelirleri. Hmm, FIFA'nın kaç? Şimdi 7 büyük sponsorum var. Şimdi rakamı atmayayım. E, bu bir havuz, gelir havuzu oluşturuluyor. Herhalde dünya akmasında 4,5 milyar dolar gibi. Ama bunun organizasyonu vermiyor FIFA. Büyük kısmını kendi alıp paylaştırıyor. Yani bir kısmını kendi alıyor. Büyük bir kısmını değil ama. Küçük bir kısmını. Organizasyon yapan ülkeye veriyor. E, şeylere, sportif başarı ödülü var. Bütün takılan, katılan ülkelere. Evet. Yani finalisteye, ikinciye bunun dışında kulüplere biliyorsunuz artık ödeme yapıyorlar. Oyuncunuzu 40 gün gönderdiniz işte gün başına 2500 dolar mı? Ödülü var yani bunun Türk takımları açısından hesaplaması yapıldı Yoksa işte kulüpler susmayacak değil mi göndermeyecekler? Evet belki. Ya bu adam yani memnun değiller şu meblağdan yani o aslında gün konuşacağımız şeylerden evet. bir de bu olsa gerek yani kulüplerin evet. büyümesi, sporcularının milli takım maçlarına göndermek istememeleri, sakatlık ya da takımla uzak kalma halleri. Ona gelmeden önce bir şey söyleyeyim bu bir taraftan da gelirlerden biri tabi bunu takip eden e, taraftarlar oluyor ama şimdi olay Latin Amerika'da olduğu zaman Avrupa'lı grup baya bir azalıyor herhalde değil mi? Brez, Brezilya'da, Brezilya'da 600 bin ee, spor turisti diyelim ona futbol turisti bekleniyormuş dünya süresince. Aynı anda değil tabii. tabii. Hani kimisi belki ilk hafta gidecek. Kimisi final haftası. Ee, bir beklenti var ama şöyle sıkıntı mesela Rio'da 55 bin yatak kapasitesi var ve aynı anda şehirde daha fazla Nasıl ya? futbol turistinin. Rio'da bir... evet. 55 bin yatak kapasitesi. Evet ve Rio'daki bütün nasıl diyeyim sıradan vatandaşlar evlerini odalarını kiralayacak Futbol turistlerini kiralamak için seferber olmuş durumda. Yani Kimisi 450 dolara mesela odasını kiralıyor ama artık böyle faveladaki yatağını kiralayacak olan bile var 50 dolar. Anladın mı bunun için insanın değil bizzat hükümetin seferber olması lazım evleri açmak için i̇şte, o zaman. Yani bir sürü sorun işte kastettiğimiz sorunlar bunlar zaten. İnşaat... İnşaatten beklemiyorlar her şeyi canım işte özel <gülüyor> sektörü. Ee, yani paranın harcanmasında sıkıntı var. Ee, turistik tesis yapımında belli ki var. Statların inşasında var. Statlarda ölen evet e, iş. 6 işçi var sanıyorum şu ana kadar. Yani ama şey geçti. Katar geçti tabii Brezilya'yı. Katar'da tabii artık daha başka bir kölelik sistemi olduğu için. Yani ne açıdan geçti Ölen Stat işler. inşaatlarında e, ölenlenki onlar da şey hazırlanıyor Hı. işte. 2018 hazırlıkları var. 2022. 2022 Rusya var. E, doğru. E, bir de şey e, bir buçuk milyon kişinin stat inşaatları dolayısıyla evlerinden edilmesi. Aynen. Pekin, Kentsel dönüşüm, evet. Pekin'de, Pekin'de, Pekin'de olduğu gibi. Olduğu çünkü gibi. bir sürü şehirde stat yapılıyor. Mesela Amazon'un ortasına 40 bin kişilik stat yapıyorlar Manaus'a. Manaus kentinin takımının seyirci ortalaması 3000. Tabii. Yani sonra o statta nasıl oynayacak o takım? Ölü yapılay Beyaz fil hikayesi meşhur. Onu Kore ile Japonya çok iyi çözmüştü. Resmen e, nedir, sökülecek stat yaptıkları için orada ölü şey olarak kalmadı. Yapı olarak kalmadı. Stadı tekrar ufaltacak hale getirdiler. Hatırlıyorsunuz o 2002 Dünya Kupası'nda Kore ve Japonya düzenledi zaten. Ben birkaç stadın öyle portatif şeklinde büyütülüp Sonra kupa bittikten sonra tekrar eski haline getirildi statlar vardı. Londra 2012 bunun herhalde en iyi örneğidir. Hmm. Bütün yani kullanmayacakları bütün testleri şey yapıp sattılar. Paketleyip ee, sattılar. sattılar. Yani şey yaptılar başka ülkelere sattılar. Neyi sattılar abi? Yani? Sadı. Ee, evet evet gidip oraya kuyurta. Çünkü prefabrike var. onların tribünleri bir i̇şte. kısmı. Hop gemilere yükleyip işte Brezilya'ya giden de var. Böyle Orayı bir pekçi. sektör mü gerçek acaba? Spor tesisleri, kiralama ee, şirketleri vesaire. E, küçük ölçekte İstanbul'da da oldu hatırlarsınız. Abdü İpekçi'de kısa kul Avrupa Avrupa'ya yüzme şampiyonu olmuştu. Havuz taşındı. Buradan Dubai'ye gitti galiba. Havuz. Evet evet. Tövbe tüm Sinan Erdem'e de kuruldu ya bu sonra. İyiymiş evet. bu ya. <gülüyor> Evet, bir taraftan da tabii şey önemli. Bir şarkı arası, belki o muhabbeti geçmeden önce dedim. Kupanın geleceği açısından. Sonuçta FIFA'nın herhalde en önemli rakiplerinden biri de UEFA. Yani sonuçta rakip mi diyelim de sonuçta bir kulvarda yüzüyorlar. Ve sonuçta bunun insan malzemesi de futbolcu. E futbolcunun da gidip... Orada sonuçta kupada zaman geçiriyor. Kulüpler buna yatırım yapıyor. Bence bu muhabbeti bir acık girelim. Devamında şarkı arasından sonra yine devam edeceğiz ama ne düşünüyorsun bu konuda? Yani rakip demekle haklısın. Bir, bir idari açıdan bir çarpışıyorlar zaten bu iki kurum. UEFA, FIFA. UEFA Avrupa Futbol Birliği olarak. Ben böyle altların çizge çizge çok doğru. FIFA da dünya Fut dünya futbol federasyonları Birliği. Ee, FIFA UEFA, FIFA'dan çok 50 yıl sonra kurulmasına rağmen giderek tabi etki kazandı. Çünkü Dünya futbolunun en büyük gelir kaynakları Avrupa'da. En güçlü kulüpler Avrupa'da ve UEFA'nın gözbebeği organizasyon. Şampiyonlar Ligi her yıl büyüyor. Ee, gelecek yıl herhalde ya da bir sonraki yıl. Bütçesi büyüyor. Evet Şampiyonlar Ligi'nin. Şu an mesela 2015-2018 dönemi yayın ihaleleri yapılıyor Şampiyonlar Ligi'nin. Artışlar müthiş orada. Yani e, bir sezonluk gelir 1 milyar 300 milyon euroya... Belki bir buçuk milyar euroye yaklaşacak. Yayın. Yani. Yayın, sponsorluk hepsi. Aha, hepsi. Hepsi. Sponsorluk da var ama... ...sponsorluk bedelleri de yani... ...bizim Türkiye'de konuştuklarımızın... Bizim ...çok çok, evet. çok üzerinde yani... Hani ...akıl almaktadır. Millardan bahsediyorsunuz. Evet bir yani. buçuk milyar. Euroyu bulabilir. Şimdi ihaleler devam ediyor. Türkiye'ninki de sonuçlanmadı. Bir buçuk milyar dört çarpın. Dört yılda altı milyar euro eder. bu milyarlı telaffuzları ne kadar rahat etmeye başladık artık. Yani... Türkiye bir yere geldi ama. <gülüyor> yani sonuçta o kadar da hakkını yemeyelim. <gülüyor> <Pe> <gülüyor> Şimdi bir taraftan da bu oyuncular. E yani UEFA Şampiyonlar Ligi'nin oyuncuları dediğimiz insanlar. Sadece Avrupa'nın oyuncuları da tabii. Dünyanın en iyi oyuncuların oynadığı. E Arjantin'in, Brezilya'nın en iyi evet. oyuncuları. Avrupa'da oynuyor. Yıllardır yani. Yıllardır. Beste ve George Beste oynamamıştı mesela değil mi? geçen programlarda buluştuk. Evet. <gülüyor> yani, yani, da Dünya Kupası oynayamadı tabii. Dünya <gülüyor> dolayı. Rangers keza, keza Galler'in Galler biraz kurbanı oldu. Ee, şöyle tabii gelir büyüdükçe oyuncular ödenen para da artıyor ve kulüpler şunu diyor, söylüyorlar. Hani biz oyuncularımıza 5, 10, 15 milyon euro ödüyoruz bir yılda. Ama millî takımlar işte kışın 6 hafta, sonra Dünya Kupası zamanı 5 hafta kullanıyorlar. Bu oyuncular. işte onun bir tazminatı var günlük bedel ama bu yetersiz sakatlanırsa ne olacak? Bizi dillendirmiyorlar herhalde. Hı -hı. Ya bu ulus tamam hadi yani bu milliyetçilik tabii iyice bir kofti bir hale geldiği için. Yani ne böyle beleşe adam oynatmak bir taraftan. Hı -hı. Yani adam sakatlanacak orada uzun süre oynayamayacak. Ya yemezler demeye getiriyorlar. Bizde daha çok dillendirilemiyor herhalde Türkiye'de ama. Bu sanki yavaş yavaş bu taraflara doğru gidiyor gibi. Mesela futbol kadar kulüplerin güçlü olmadığı spor dallarında milli takım organizasyonları çok daha garip bir düzende voleybolda falan. Yani görseniz yani şey yapsanız inceleseniz inanamaz. Kasım'da mesela dünya şampiyonusu koyuyor adam. Lig bölünüyor, oyuncular gidiyorlar. Allah Allah. Pek çok düşünecek bir durum değil. Evet. Yani futbolda olsa ki 2022 için konuşuluyor şimdi. Kat Katar'daki yani. iklim yüzünden. <gülüyor> o işte Bayern Mili ayaklanır, İngiltere Ligi şunu der Noel'imi böldürtmem der, İtalya Ligi herkes bir şey söyler. Ama bu Avrupa futbolunun kulüplerinin güçlenmesi yani yakın gelecekte Dünya Kupası'nın cazibesini de bence etkileyecek. Yani zaten bir son kupalarda bir etkilenme var. Onu. Şundan dolayı bir oyuncular çok yorgun gidiyorlar Dünya yani 60 maçlık Avrupa sezonundan sonra bazı oyuncuların özellikle İngiltere Ligi'nde oynayanların postasını izliyoruz biz. Evet. Dünya Kupası'nda. Adam artık zaten sakatlanıyor orada bir de. Okey Ozan şöyle yapalım. Hı hı. Fanteziyi üretelim hakikaten. Hı hı. Geleceğe Son dair. Son bir cümleyle şey söyleyeyim. Ee, böyle posası çıkmayan bir takım gitmişti. Ee, plajdan toplanıp da Avrupa Şampiyonası'na gitmişti. Danimarka hatırlıyorsanız. 92'de evet. 92'de. Ama onlar Avrupa Şampiyonası'na gitmişti. Avrupa şampiyonası. Ki, bir de... Beş maçlık Avrupa Şampiyonu. Sanki evet evet. Hala, ufak formattaydı o. Yugoslavia katılamadığı için siyasi dolayı. E, Savaşta. Plajdan toplanıp gidip Avrupa Şampiyonu olan. Bak evet. demek ki o kadar çalışmadan daha güzel olabiliyormuş yani. <gülüyor> bu Eğlence. Çok, bu örneği sürekli hatırlatmamız lazım. Yani ya. kaldığım taşların altında e, cennet var. Plajların... En fantezi örnek şuydu aslında. Milli takımlar değil... E, ...lig takımları oynasın orada. Mesela İngiltere Ligi karması, Fransa Ligi karması... Ah! Ligi karması. Sakla şu sonra. Asıl muhabbet bu işte. Fantezi getirelim? Evet neyse bir şarkı vereceğiz. E, Magla Rodovic'den geliyor. Çok basit. Futbol. Tekrar merhaba, 94.9 Açık Radyo'da, Libero'dayız. Ee, konuğumuz Alp Ulagay, Dünya Kupası e, keyfini konuşuyoruz. Bu arada biraz önceki şarkı, e, bir önceki şarkının da, e, şimdi çaldığımız şarkının da bilgilerini Barış Karacısı bize göndermişti. Bir önceki şarkı enteresanmış. E, 1966 Dünya Kupası için Lonnie Donegan'ın yaptığı World Cup Vili şarkısı. Aslında 60'lar endüstriyel futbol bakımından kırılmanın yaşandığı bir iki, bir iki dönemden biridir diye Barış Not göndermiş bize. 66 aynı zamanda ilk resmi topun da kullanıldığı kupa. 66'ymiş. Slazence. <gülüyor> Ondan sonrasında Adidas'a geçiyor. Bir önceki, bir önceki şarkı malum işte bu resmi şarkılardan. Biraz önce dinlediğimiz de 74'ün en ilgi çekici takımlarından Polonya. Polonya'nın Polonya için yapılmış dedi. De Polonya'nın Dünya Kupası'na katılması için Yapılmış Rodovic'in e, e, yorumladığı bir şarkıydı. Dinlediğimiz Barış'a tekrar teşekkürler. Evet teşekkürler. Canlı yayındayız bu arada tabii onu da belirtelim. Yani, e, Maçta mıdır şu anda karacası olabilir? E, gençler maçında olabilir. Ba bağlamayacağız zaten neyse. <gülüyor> evet e, fantazi meselesinde yani kupanın geleceği dünya kupası nereye gidiyor da e, biz arada da konuştuk. Ee, Avrupa kontenjanı azaldı ki e, senin söylediğin azaltmayı da daha düşünüyormuş ama Platini itiraz ediyormuş. Evet tabii arada konuştuk hani onu bu da evet. aktaralım. Mesela 1954 Dünya Kupası Türkiye'nin de katıldı 16 takımla. Oynandı ki 82'ye kadar 16 takımla oynanır. Yani 78'de 16. 54'te 16'nın 12'si Avrupa takımı. Ha diyeceksiniz dünyada zaten 50 ülke var o zaman. Yani sömür şey ülke bağımsızlık hareketleri henüz sonuçlanmamış evet, Afrika'da. Evet. İşte şimdi FIFA üyesi kaç? 207 mi? Galiba. Yani 4 katı ülke var şu anda. Ee, o yüzden katılan ülke sayısı tabii toplam oranı daha az Artık toplam. kotalar var tabii değil mi? Yani evet. Yani. Ve zaman içinde Avrupa'nın payı %75'ten %40'lara kadar indi. Şu an 32'de 13 değil mi olması lazım? 13, 13 takım. 13, 32, 13 32 yani... takım maça çıktık. 30 yani 1998'de 32'ye çıktı takım sayısı. Avrupa'dan hep Tırtık, yani Tırtıklanayen Avrupa oldu, en büyük olduğu, bir kontingen olduğu için işte Asya, Afrika, Okyanusya. Kuzey Amerika, Okyanusya yarım kontenjanı var. O da baraja takılıyor. Aa, doğru. Zaten Avustralya oraya takılmamak için Asya geçti işte Hı -hı. Asya Konfederasyonu. Ee, burada en şanslı Güney Amerika çünkü 10 ülke var, beşi gidiyor. Hatta bu kez altı oldu, beş 6 altı oldu. Uruguay'da baraja geçince yani. Kıtanın yüzde altmışı az ülke olduğu için. Şey, ee, Kolombiya, burada. Şili, Uruguay, Kosta Rika, Arjantin, Kuru... Brezilya. Kosta Rika yok Kuzey Amerika'da. Ee... Ha Kuzey Amerika grubunda Kosta Rika evet. doğru, doğru. Ekvator o da mı Kuzey Amerika grubunda? Yok o Güney Amerika. Ha, bu arada beraber işte kıtada birbirini paylaştı yani. Ekvatorlu Honduras bir grupta, Kosta Rika ile Uruguay bir grupta yani şey Kuzey grubuyla. Ee, zaten işte grubu. öyle bilhassa ayarladılar. Hatta... Ee, seri başı olan ülkenin e, kıtasından başka takım vermemeye çalıştılar. Onun için planladılar. Yani e, seri başı Avrupalıysa üçüncü Avrupalı düşmedi. Uygulu. Bir tane Avrupalı düştü. Öyle bir ayar yaptılar. Hatta İtalyanlar, İngilizler biraz onun mağduru oldu. E, ama Avrupa'dan bu kontenjan kısıldı. Şimdi Avrupa biraz söyleniyor tabii. İşte, Platini, parayı evet. biz veriyoruz. Daha az takım e, izleniyor. Platini FIFA Başkanı Zepp Plater Biraz daha da azaltalım. Afrika'ya bir takım daha verelim. Bir kontenjan e, daha onu verelim. Onu de daha çok Afrikalı e, delegasyon e, olduğu tabii için. Tamamen bir şey oyunu. İktidar mücadelesi. Asya'ya bir tane daha verelim. Avrupa'yı 11'e girelim. kaç arada kaçıncı yıl oldu ya FIFA'nın başında? 98 seçilmesi. Hmm, 15, sene 15 sene Bir dönemi 5 yıllık. Demek ki herhalde 4. 4. dönemi ama bırakacağım falan diyor devam ediyor. Fenaymış. Bizim memleket gibi. Gelen gitmiyor. E önce bir de onun genel sekreterliği var işte. Havail hmm, 20 doğru, yılı falan da genel sekreteri. Yani herhalde 70'lerin sonundan itibaren bu düzende zaten. Neredeyse 40 FIFA, yıl. FIFA'nın genel sekreteriydi. Peki yani özet, özetle şunu mu söylemek istiyorsun? Yani bu haliyle çok sürdürülebilir değil gibi mi? FIFA Dünya Kupası. Ya ben mesela izleyici açısından 32'yi bile fazla buluyorum ayrıca kontenjan. Çünkü maalesef ...Asya, Afrika hani renk katıyor diyoruz ama... ...o kıtalardan gelen takımlar zayıf oluyorlar. Yani evet. ne kadar Afrika futbolu... ...diğersek diyelim yani Afrika'dan... ...Gana ile Nica'ya ve onları bile emin sahne. olamıyoruz. Öyle geçen sefer bir Gana... Evet, ...çerek evet. finalde işte Suarez'in eli falan... ...sonra <gülüyor> yarı finali kaçırdılar ama... ...şey olmuyor Afrika takımları yani... ...ülkede sorun oluyor, idari sorun oluyor... ...paralar verilmiyor... Yeterince organize olamıyorlar. Çalışamıyorlar beraber uzun süre antrenman sistemi de programlanmıyor. Evet tabii yani oluyor. işte futbolcular ama yine de her her maçlarında destekliyoruz Biz bir şekilde. E, e, ya ben sadece ziz... sportif açıdan diyorum. Yani evet. bir ikisi şey oluyor işte Togo koy ver şey çıkıyor takımda kavga çıkıyor. <gülüyor> İyi oynayamıyorlar ama vesaire. gönüllere ha, böyle oluyor. Ha. Yani zengin Avrupalı takıma karşı Afrika takımını desteklediğimiz e, dünya kupası maçı izleme halleri Hepimizin herhalde tarihinde bol miktarda tabii canım, var. Tabii canım. Ben yani... en son Cameron'u yazdım bir şeye... Toprak sahtesine. Kamerun İngiltere maçını 1990'daki. Ya şey çok enteresan. O zaman ilk ilgimi çeken... Ya İsveç görece demokrasi vesaireden bahsettiğimiz bir ülke. Nijeri'ye destekler. Lan diktatörlük var ülkede. Hani siyasi olarak böyle bir ülke. Ama yine de gönül oradan yana böyle bir renk katıyor bence. Benim birçok insanın tarihinde böyle bir şey var. Özellikle böyle. bu top, üçüncü ülkelerinde canım. Yani desteklerine belli. Hoş biz bir kere ganalı bir hekimle burada bağışla beraber program yapmıştık. E, Ganalı hekim e, İstanbul'da okuyor. Türkçede konuşuyor. Programda Türkçe yaptık. Galatasaray Arsenal maçında kimi tuttun falan şey yapacağız. Biz verecek cevabı. Ondan sonra niye Afkala Galatasaray tutarım muhabbeti yapacağız. Eee Arsenal'i tuttun dedi. <gülüyor> e, biz de, aynen ya öyle güldük. Hayır hocam ya yani kimi tuttun falan? E, Arsenal'i tuttum. Nasıl ya? Nasıl Arsenal'i tuttun? <gülüyor> en sonra şey geldi. Ya biz sizi tutuyoruz. Siz niye Arsenal'i tutuyorsunuz? İki <gülüyor> <gülüyor> e adamcı şey, ya İngiltere şeyde Ganada İngiliz takımlarını tutuyorsun. Niye Galatasaray tutayım? <gülüyor> ya arkadaşım şu yüzden tutman lazım. İkna etmeye çalıştık. Olmadı ikna. <gülüyor> Ya yani bizde böyle vaziyeti yani adamlar iç. Ama belli ki hani belki artan han taraftarıymış zaten o yüzden ya Muhtemelen muhtemelen. Ha, sürdürülebilirlik hikayesi enteresan boğmayalım hakikaten. Ee, bir takım fantazilerden fanta... ee, neydi? Ülke karmalarından bahsediyorduk. Ben bu daha önce kimin gündeme getirdi hatırlamıyorum. Benim fikrim değil zaten. Hani milli takımlar oynamasın yani pasaportuna göre değil. Liglere göre oynansın. İngiltere Ligi takımı gitsin New York'pusuna. Fransa ligi, Almanya ligi ama o zaman da şey olacak. Çok tabii. adaletsiz. 5-6 ee, ülke çok kuvvetli tabii olur. Canım. Geri kalanı ezerler. Yani hele son ben 10 canım. lig falan yani tamamen farya ee, konumuna düşer. Yani, o az önce verdi örnekten daha beter olur. Daha olur. beter olur. Kesinlikle. E peki yani e, bir şekilde o zaman bu kupa devam edecek gibi gözüküyor. Yani bu halde belki bizim ömür e, saymamız. Yani olur. şey tabi ciddi bir krizeye oluşacak. 2022 Katar'daki Dünya Kupası evet. tabi FIFA'nın yaptığı en büyük stratejik hata bugüne kadar. Çünkü yani pazarlamaya para için de yapıyor olsanız bunu Katar'a verilmezdi. Yani orada bir takım oyunların döndüğünde tahmin edebiliyoruz. İşte soruşturma açıldı. FIFA yöneticileri icra kurulu işin içinden sıyrıldı. ASEF konfederasyonu Başkanı Bin Hamam dışında ama Katar yani evet para olabilir ama çok ufak bir ülke. Artık o kadar ufak bir ülkeye Dünya kupası verilmez. Yani şey olarak. Bir de çok sıcak. Ya. İkincisi yani ...oranın sıcak olduğunu... ...şimdi mi Allah aşkına öğreniyorsunuz... ...yazın 45 derece olduğunu... Ne ...sanki adaylık sürecinde hiç... ...Katar'da iklim başka bir iklim vardı... K ...klimayı <gülüyor> ülkeye takacaklar herhalde direkt yani... Buzuldu. ...sonra işte şimdi şey... Diyordu, e, ...bazı maçlar İran'da da oynanabilir... ...ama yani o zaman diğerada ülkelere onu şey yapsaydın... ...Avustralya'ya, ABD'ye vesaire... ...ama diye Katar'da ülkeler. yapılacak tabii 2000... Ee, ...ben emin değilim... Ha, ...bir değişik olur mu diye... ...çünkü şimdi yazın yapılamayacağı anlaşıldı... 2021'in e, Kasım Aralık ayında mı olsun? 2022'nin Kasım Aralık ayında mı? Rumen'e giderdi ki Bayern Münih'in başkanı 2022'nin bağrında olsun. Daha tarihi belli değil Kupa'nın. Tabii Bayern Münih'in başkanı konuşuyorsa yani e, şey evet, bir mevzu değil. Evet ve ligler söyleniyorlar. İngiltere Premier Ligi şey diyor tabii. Ben Noel'imi bırakmam. Bu çok özel. Yani Noel'de 120 yıldır biz futbol oynuyoruz. Lig maçı oynuyoruz. Dünya kupasını işte bir hafta erken geçiyorlar. Doğru. Noel... E, 2000 22'nin e, Şubat ayında kış olimpiyatları var. Ona da denk gelmemesi lazım. Başka bir büyük organizasyona çekiş... Büyük çat, çekiş var yani. Evet. var. Yani. Ya bunlar ciddi ciddi yazın mı oynamayı planlamışlar ilk başta? Tabi canım normal tarihinde. Normal tarih planlamışlar. Bunu hakikaten planlamışlar. Katar'da yazın maç. Yani şunu yapsanız bütün statları kapalı yaptım. içeri klima koydum. E, gelen seyirciler yani yerin altından bir vurgu <gülüyor> sistem mi yapacaksın? O Hayır insana? zavallı kuzeyden gelenler ne yapacak futbol turisti? Futbol maymununa dönecekti herhalde. Fakat bu dönem büyük paralar e, çok rahat ikna ediyor herkes herhalde. Kutularla dolaşan paralar. E, hiç bu tür hesaplamaları yapmadan artık o futbol festivali vesaire hani seyirciden bahsettiğin oyuncudan vesaire bunlar artık gündemde değil. Tamamen ön plana çıkmış bir e, yeşil paralardan bahsediyoruz. Sürmüştür. Ama mesela yeşil paralar galiba Kata konusunda birazcık e, farklı işleyecek gibi gözüküyor. Çünkü çok e, gerçekçi bir e, kupaya benzemeyecek herhalde bu. Ve o takvimin orada işte şaşması, değişmesi bunlar hep alıştığımız yoksa sistemini zedeleyecek şeyler. Yani... UEFA'nın da elini kuvvetlendiriyor bu rekabet. Ha şimdi onu diyeceğim. Evet. Belki de e, işte musibet nasihata hı. neden olacak. Belki 2022'nin e, o anoforunda başka bir e, bakış açıları. Kupaya dair başka bakış açıları çıkacak. Ya Blatter'in kafasında şu da vardı. İki yılda bir Neyi Dünya kupasını. Bunu o... bile gündeme getirmişti ama Avrupa şampiyonası var zaten. Hani. İşte yani UEFA ona hı hı. izin verir mi kendi? Ki Eskisine nazaran Avrupa Kupası, Avrupa Kupası bayağı artık forslu bir kupa. Tabii Eskiden şimdi, çok değildi. E, 2016'da 24 takımda oynanacak. Neredeyse Dünya Kupası kadar. Terime terim terim e atılan muz orta diyelim buna. <gülüyor> evet bir müzik arası vereceğiz sonra. E... Barış demiş ya Alp biliyordur bu şarkıyı. Tanji dolmuş maçı Var mı bilgi? Yok <gülüyor> Yo, bilmiyorum. Yani, ee, bilgi çok muhterem'in ilk 45'lik plağıdır. E, Tanjocan'ın e, üç İstanbul dümbeliğini bir potada eritiyor. Önce galsayla başlıyor. Aa, bir dakika <gülüyor> ben müzik müzik gerçekten dümbtalar kadar bahsediyor zannettim. <gülüyor> evet, Tanjocan'dan dinliyoruz. Dolmuş Maça. Oyunları tatlıdır, Bilinçalas saraylıdır. Oyunları tatlıdır, Bilinçalas saraylıdır. Her maçında haklıdır, Bilinçalas saraylıdır. Her maçında haklıdır, Bilinçalas saraylıdır. Ah, ah, Bilinçalas saraylıdır. Ah, ah, Bilinçalas saraylıdır. Ah. Haydi dolmuş dolmuş dolmuş maça Haydi dolmuş dolmuş dolmuş maça Haydi dolmuş dolmuş dolmuş maça Sorma mar garışmaça Haydi dolmuş dolmuş dolmuş maça Haydi dolmuş dolmuş dolmuş maça Haydi dolmuş dolmuş, dolmuş maça Kartaldır ismin, maçta Kara kartaldır ismin, maçta korkutur cismin. Kara ismin, maçta korkutur cismin. Çok kuvvetli şutların, hele gol atışların. Çok kuvvetli şutların, hele gol atışların. Aa aah, hele gol atışların. Aa hele gol atışların. Aa aah. Gel dolmuş maça Haydi dolmuş dolmuş dolmuş maça Haydi dolmuş dolmuş dolmuş maça Gel dolmuş maça Haydi dolmuş dolmuş dolmuş maça Haydi dolmuş dolmuş Haydi dolmuş dolmuş dolmuş maça Haydi dolmuş dolmuş dolmuş maça Adaş ka kaçar. Fenerliyim ezelden gönül geçmez ki senden. Fenerliyim ezelden. <gülüyor> Fenerliyim ezelden hemen Feydato'a koştum. Baki tabii. duyarların sözümüzüyle <gülüyor> Tanji Okalı. <gülüyor> Neyse şarkı devam ediyor tabii de biz de muhabbeti doyamadık Zaten burası futbol uh, programı, müzik programı değil o yüzden halkımızı kullandık. <gülüyor> e, Alp Olaga ile beraberiz 94-99 açık radyodu. Dünya Kupası'nı konuşuyoruz. Arada aslında enteresan bir bilgi verdi Alp. E, bu Dünya Kupası kazanma is, is, e, istatistiğiyle <gülüyor> e, Dünya Kupası'nın oynandığı yeri karşılaştırdık. Evet Alp. Ee... Önümüzdeki Dünya Kupası e, Brezilya'da Güney Amerika'da yapılacak ve Alp çok gizli bir bilgi verdi bize. <gülüyor> <gülüyor> e, bu aslında Bahisçilere de söyleyelim. Meksika'yı da katarak Latin yani Kuzey ve Güney Amerika diyelim. Çünkü AB'de de yapılan Dünya Kupası da var. 94'ten beri ilk kez Amerika kıtasına geçiyor. Çünkü Avrupa dışında 2002'de Asya'da oldu. 2010'da da Güney Afrika'da oldu. E, Güney ve Kuzey Amerika'da yapılan 7 kupada Avrupa takımından hiç şampiyonluğu yok. Hepsini Amerika'da. Bunu. Uruguay, Arjantin ya da Brezilya kazandı. Ee, Bu önemli yani bir bilgi. Birkaç faktör var burada. Bir hani Latin Amerika takımları orada daha kendi evlerinde hissediyorlar. İşte Arjantin zaten ev sahibiyken kazandı. 30'da Uruguay öyle kazanmış. Ee, karşılıklı 1950'de iki Latin Amerika takımı birinci ve ikinci oluyor. Ee, yani bir o rahat hissetme faktörü. 50'de zaten Uruguay Brezilya'da Brezilya'yı yeniyor. Evet ya. evet. İki bir maç. Yani biri şampiyon öbürü ikinci. Ee, bir yani ev o kıtanın seyircisi biraz Avrupalılara ee, hasmane yaklaşabiliyor. Hazı geldiniz. Şurada bir evet, ayıklayalım. 1970'te, 86'da bu görülmüş şey. yani İngiltere'ye mesela özellikle antipati var. 86'da. Her er zaman. Falkirk savaşı da yeniydi. Bir de televizyonun devreye girdiği dönemde ki bu 1970'te geçerli, 86'da geçerli, 94'te Avrupa saatini uydurmak için maçları günün ortasında... Hah attılar. Bu ilk 1970 Dünya Kupası'dır. Çünkü uyduyla yayın yapılan ilk Dünya Kupası. 1970 uydu yayının, uyduların kullanıldığı ilk Dünya Kupası. 70 Brezilya'da ee, mıydı? Meksika'da. 70 Meksika'da. Meksika'da iki kupa düzenledi bu arada. Ee, 86'a tabii Kolombiya vazgeçtiği için alıyor. Hı -hı. Kolombiya yapamıyoruz diyor. Yine Meksika. Tesisler hazır zaten. Hazır zaten. 16 yıl önce yapmış. Ee, ve şey diğer e... faktörde iklim olabileceğini evet yani günün ortasında oynandığı için maçlar saat 12'de 35 derece sıcak. Yani Avrupalıların bütün o sistem kondisyon sıcaklıktan ziyade bir de nem galiba, değil mi? Ben, nem Meksika'da şey... şey de var tabii. Var, oksijen, var. Evet. oksijen var ama yani, öyle... yok, yok şeyle ilgili değil. Meksika'daki olay Yükseklikle yer çekimi etkisinin azalması vesaire ee, mesela oradaki, orada yapılan olimpiyatlarda dünya rekorları kırılıyor. Hmm. Ama kısa mesafelerde. Kon, kondisyon <gülüyor> tamam isteyen dallarda değil tabii. Evet, yüksek atlamada ve uzun atlamada vesaire kırılıyor. Yer çekimi etkisi Ama de. Yüksek farklı. atlamada 86'da Maradona'da bir rekor canım. Elle topa <gülüyor> müdahale ederek 86 Ajantin'in aldığı kupa. Ee, bir taraftan da İngiltere galiba Amazonlarda maçlarını İngilizler İtalyanlar yapacaklar değil mi? Öyle demiştim. Bu iklim endişesi bu. Tabii Avrupalı ...takımları bu sefer de ilgilendiriyor. Şöyle Brezilya'nın en... ...güneyde maç oynanacak şehri Porto Alegre. Rio Grande de Sul mu? Evet. Dünya üstüne. Sosyal Forum'da düzenlendi. Evet. Uğuray gibi Evet ve orası hakikaten güneylere göre... ...dünya akbası zamanında kışın yaşanacağı... Evet. ...bir şehir. Yani Avrupa'ya benzer bir iklim var. Herkes Avrupalılar o gruba düşmek istiyorlardı. <gülüyor> İstemedikleri grupta... ...Amazon'un ortasındaki Manaus'tu. Çünkü orada çok tropik bir iklim var. Yani yanlış çok ama ne müjde 95'e kadar yükseliyor sıcaklık ortalaması Haziran Temmuz'da 28-30 hatta işte daha üstünde yağmur ormanların oldu ee, yani. evet yani bir Avrupa takımı için çok şey değil yani İngiltere'nin Almanya'nın oradaki fizik kapasitesini kondisyonunu düşürebilecek şey var bir ortam var orada bak istersen ee, düşük olacak yani Avrupa takımları şimdi bu şey gibi oldu tabi kışın evet defile Hani yaz defilesini kışın yaptık gibi oldu. Dünya kupası muhabbetini şimdiden açtık ama devam edeceğiz. Alp e, sen zaten ayaktan alışık buraya. dolayısıyla Teknik masamızda Buğçe'den şey geldi. Uyarı geldi. Sağ olsun. Evet yakın markaj var bizim. Çünkü Volkan Ağır'ın hazırladığı. Alp'e teşekkür edelim. Alp sağ ol. Bir Liniker, e, Kaydı dinleyeceğiz dinleyeceğiz. Yakın markaj yapıyoruz. 1986 Dünya Kupası'nda gol kralı. Evet. evet. Ana, güzel kupanın gol kralı. Evet. Volkan Ağır'ın hazırladığı e, yakın markajda Linikeri dinleyerek e, bu haftalıkli ...liberoyu, canlı liberoyu kapıyoruz. Herkese iyi pazarlar diyeceğim. İsmail bir şey mi diyor? Yok yok. <gülüyor> Herkese iyi pazarlar. <gülüyor> Teknik masada da bu şeye çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Yakın Marcaç Dünya futboluna damga vurmuş İngiliz futbolcuları saymak istesek akıllara ağırlıklı olarak orta saha ve kanat oyuncuları olan John Barnes, Glenn Hoddle gibileri gelir. Bu isimler arasından sıyrılarak bir golcü olarak kendinden bahsettiren isimlerin en başında ise o ünlü futbol 22 kişinin oynadığı ancak sonunda Almanların kazandığı bir oyundur sözünün sahibi Geri Lineker gelir. Lineker back when he might have gone on. Trevor is unmarked. Gary up on the right. in the area. <gülüyor> 30 Kasım 1960'ta Leicester'da doğan ve ikinci adını Churchill'den alan Gary Winston Lineker, çocukluk yıllarında ağırlıklı olarak rugby oynar ve krikette de futbolda olduğu kadar başarılıdır. Okul karnesinde futbola daha çok konsantre olduğu yazan Lineker, 16 yaşında Leicester City'nin altyapısında meşin yuvarlakla daha fazla haşır neşir olmaya başlar. Mavi beyazlı takımın sembolü olan Tilki Kadar Sinister ceza sahasında. 2008 yılında 442 dergisinde golcülük tarzını aktarırken, ''Kibar olmanız gerekirse bana altı bas içinde yırtıcı bir golcü'' derdiniz. ''Dobra olduğunuz vakitse benden beleşçi diye bahsederdiniz'' der. Biz onun stiline net bir açıklama getirerek, Lineker için golü koklayan adam diyelim. Zira Japonya macerası hariç, terlettiği tüm formalarla çift taneli sayılara ulaştı Lineker. Altyapısından yetiştiği Leicester'daki son sezonunu gol kralı olarak tamamlayıp, 1986'da Everton'a geçer. Aynı yıl kariyer patlamasını yapar ve Dünya Kupası'nda 6 gol ile bir başka gol krallığı kazanır. Bu patlama onu Barcelona'ya götürür. Katalan ekipte Therivenables, Luis Aragones ve Charles Rezac'lı dönemlerin en golcü ismiyken Johan Cruyff'un gelmesiyle Lineker'in pabucu kanada atılır. Topu ayağına aldığında çizgideki arkadaşını atmaya alışan Lineker, Barca'dan ayrılışı için geldiği andan beri beni istemediği belliydi. Beni kanatta oynatarak takımdan ayrılmamı istedi adeta açıklamasını yapıp Cruyff'u suçlar. Alex Ferguson onu Manchester'lı yapmak istese de Tottenham'ı tercih eder golcü oyuncu. Premier Lig'de takımların daha eşit olduğu dönemlerde lacivert beyazlı ekibi ilk sezonunda üçüncülüğe taşır ve gol krallığı tacını da takar. Sonraki yıllarda kariyeri pek parlak geçmez ve son olarak kısa bir Japonya macerasına yelken açar. Kültürel etkileşim yeşil sahaya iyi yansımaz ve futbola veda eder. 10 minit halftime. Milli takım kariyerine ise ayrı bir parantez açmak gerekir Lineker'in. Üç aslanlı ekip 1966'da Dünya Kupası'nı aldıktan sonra ilk kez 1990'da Lineker'li dönemde son dörde kalmayı başarır. Lineker'in o meşhur cümlesi de 4 Temmuz 1990'da penaltılarda Batı Almanya'ya kaybettikleri maç sonrası ağzından dökülmüştü zaten. A milli takım kariyerinde ilk ettiriğini 1985'te Türkiye'ye yapan Lineker, 92'de Brezilya'ya kaçırdığı penaltı ile Bobby Charlton'ın gol rekorunu kıramasa da maç başına gol ortalamasıyla ülkesinin en iyisi olmaya devam ediyor. 1986'da yılın en iyi oyuncusu ödülü Balon Duru Kılpa'yı kaçıran gol makinesi, Dünya Kupası'nda Peter Shilton'ı Tanrı'nın eliyle mağrup eden Maradona'yla ne zaman buluşsa hangi elinde diye sormayı ihmal etmez ama Arjantinliği dünyanın en iyisi olarak niteler ve hakkını verir. Lineker bugünlerde Leicester City'nin onursal başkan yardımcılığına devam ediyor. 1987'de adına futbol oyunu yapılmasına izin vererek edildiği medya ikonu olma sıfatını bugünlerde televizyon ekranlarında ve bir hayli komik tweetler atarak Twitter'da devam ettiriyor. my Cash.